Seyfettin Gürselle Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey, merhaba. Günaydın, merhaba sana da. Evet, şimdi döndük iklim meselelerini bir kenara şimdilik bırakalım. Aslında ve işsizlikteki büyük artış üzerine yazmışsın sen de. Bu önemli bir... Problem Türkiye'nin gittikçe büyüyen problemlerinden bir tanesini daha oluşturuyor, belki de en önemlerinden biri. Evet, işsizlik tabii bütün e, toplumlarda aslında öyle. Yani Avrupa'ya bakacak olursan ne kadar, e, yani Amerika da öyle. Yani ne kadar hassasiyetle işsizlik izleniyor. E, Fed mesela işte işsizlik rakamları e, açıklanmadan önce beklentiler açıklanıyor işte FED bunun üzerine yorumlar yapıyor biliyorsun Amerikan Merkez Bankası Avrupa tabii aynı şekilde büyük bir dikkatle hükümetler işsizliği izliyorlar çünkü işsizlik büyük bir sorun yani her bakımdan toplumsal bir sorun çok boyutlu ama bizde nedense yeterince Üstünde durulmuyor öyle yani işsizlik rakamları açıklandığı zaman böyle büyük bir e, ekonomi medyasında da tabii yer veriliyor ama e, çok da fazla üstünde durulduğunu düşünmüyorum. Özellikle son iki ayda e, büyük bir sıçrama yaptı işsizlik. Evet yani Hasan Erselle bunu... de sık sık konuşurduk eskiden de. Yani bütün diğer sosyal sorunlarında bir çeşit anası gibi bir şey çünkü işsizlik tabii. olduğu zaman bütün toplumsal bir çöküş başlıyor yani. Tabii ki e, işsizlik arttıkça e, bir kere e, şey birikmeye başlıyor, vasıf kayıpları birikmeye başlıyor çünkü işsiz kalma süreleri uzuyor. E, e, tabii bu işsizlik artmaya başladığı zaman gençlerde de artıyor. Gençlerin işsiz kalması işte görüyorsun bütün bu uyuşturucu bonsai vesaire işsiz bir gencin mesela bir de dini işte inançları bütünse ve herkese gidiyorsa gidip işi de katılması evet. çok şaşırtıcı da değil yani bu bu çok boyutlu bir sorun. Ve dediğim gibi son iki ayda büyük bir sıçrama olmasına rağmen çok fazla bunun üstünde durulmadı Bunun bir nedeni tabii şey olabilir Biz hala işsizlik rakamlarını nasıl takip edeceğimizi bilemiyoruz Daha doğrusu medya bilmiyor Bu işsizlik rakamları büyük mevsimsellik içir Kaba rakamlar kışa doğru işsizlik artar Ondan sonra kıştan çıkıp bahardan yazı doğru gidilirken işsizlik düşer. Şimdi bizim uzun yıllar sadece bu rakamlarla yaşadık. Onun için bir türlü tam işsizliğin nereye gittiğini aslında bilmiyorduk. Halbuki batıda gelişmiş ülkelerde, istatistik yöntemleri gelişmiş ülkelerde çoktandır mevsim etkilerinden arındırarak işsizlik rakamları takip edilir. Ve artık öbür rakamlar zaten unutulmuştur ve hiç bakılmaz. Bu fark neden doğuyor tarım? E şundan doğuyor çok basit. Yani Türkiye'de bu çok daha şiddetli mevsimsel etki. Bir tabi tarım var kışın biliyorsun tarımda şey düşüyor üştiğdam. Evet. Ondan sonra iki tabi bu tarıma bağlı olarak gıda sektörü var. Ürünler çıktıkça Gıda sanayiinde de tabi istihdam artıyor Üçüncüsü turizm var Kışın turizm istihdamı düşüyor biliyorsun Antalya'da pek çok otel kapatır evet. Ya da Ege'de Şimdi Antalya'da hepsi daha Kapatmıyor kışında da şey etmeye çalışıyorlar Ama personellerini azaltırlar Yani bu çok bilinen bir şeydir Fakat bir türlü Bizde bu anlaşılmadı Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Bu yaza doğru geliyoruz ya. Çünkü rakamlar arkadan geliyor. En son şimdi birazdan ıı, özetleyeceğim durumu. Haziran ıı, dönemi açıklandı. Haziran dönemi dediğimiz her aya çıkılıyor TÜİK işsizlik rakamlarını. Yani sadece asajsizlik tabii, istihdam, işte iş gücü vesaire pek çok şeyi, iş gücü piyasası ile ilgilidir. açıklıyor her ay. Fakat bunlar ıı, üç 3 aylık ortalamalar. Yani şimdi Haziran dönemi açıklandı bu aslında Mayıs-Haziran-Temmuz döneminin ortalaması. Ondan önce de Mayıs açıklanmıştı o da Nisan-Mayıs-Haziran'ın <gülüyor> ortalaması. Şimdi ne oldu Nisan çıktı devreden Nisan ayı Temmuz devreye girdi. E tabi bakarsan işsizlik... Mevsimsel olarak düşüyor olabilir. Öyleydi yani gelişme zaten. Evet. Onun için mesela politikacılarda ekonomi bakanı hatırlıyorum geçen ay çıktı işsizlik düştü dedi. Halbuki işsizlikte de çok ciddi bir sıçrama olmuştu geçen ay. Ve bu ay bu sıçrama tekrarlandı. Hani şimdi bir ay böyle bir arızi bir şey olabilir değil mi? Evet. Fakat bu iki ay üst üste olduğu zaman Hakikaten e, durup e, bir dakika demek lazım. E, ben özetle daha fazla şeyleri bekletmeden dinleyicilere durumu şöyle özetleyeyim. Nisan'dan Nisan'a Nisan 2013'ten e, 2014'ün Nisan'la yani bir yıllık son bir yıllık bir dönemde bu son iki ay hariç işsizlik %10.8'den 11.1'e çıktı. 0'a bir üç puanlık bir artış bütün bir yıl boyunca. Şimdi evet artıyor mu istikrar artıyor ama yani çok çok sınırlı bir artış ve bu artış o kadar dayım değildi. Nedenle gelince hem iş gücünde hem istihdamda çok büyük bir artış vardı. Ya olağanüstü yüksek artış yüzde beşin şöyle söyleyeyim bir milyon 200 bin kadar iş gücü arttı. Bunda da kadınların şeyi çok önemli son 2-3 yıldır daha fazla kadın iş gücü piyasasına katılıyor. Çok %5 civarında bir iş gücü artışı. 1 milyon kadar da istihdam yaratıldı büyük ölçüde hizmetlerde. Şimdi böyle bir e, durumda işsizliğin 0,3 puan artması çok baygın değildi. Tarım e, şeyden tarım dışı işsizlikten söz ediyorum. Öbür işsizlik de aşağı yukarı yüzde işte 8 küsur civarından böyle 9.2'ye gelmişti 9'a yakında hmm. Şimdi yani işsizlikte artıştan söz etmek zordu ve bir işsizlik sorunu büyüyen bir işsizlik sorunu aslında yoktu Şimdi bakıyoruz son 2 aydır bu bizi şaşırttı Betam'da da Mayıs ayında yani Nisan'dan Mayıs'a işsizlik 9.2'den işsizlik oranı 9.5'a çıktı Ardından Haziran'da da bu son açıklanan rakım 9.9'a çıktı. Evet. Yani iki ayda 0,7 puanlık artış. Biz tabii daha çok şeye de itibar ediyoruz tarım dışı işsizlik oranlarına. Bu çünkü daha iyi bir gösterge. Tarımda istihdam çok istikrarsız. 11.1'den 12'ye çıktı. Yani 0,9 puanlık artış. Şimdi düşünün 1 yılda 0,3 puan artmış. Ondan sonra bire tarım dışı oranından söz ediyorum 2 ayda 0.9 puan atmış Bu belki oranlar biraz şey Soyut gelebilir Şeyi söyleyeyim Ne oldu peki Olan şu çok basit İş, iş gücü aynı hızla Artmaya devam Aşağı yukarı 190 bin 200 bine yakın 2 ayda iş gücü artışı var Buna karşılık bir istihdam ne olmuş Derseniz 40 bin azalmış Onun için çok büyük bir suçlama işsizlik oranında. Gene işsiz sayısı itibariyle söyleyeyim. Nisan 2013'ten Nisan 2014'de işsiz sayısındaki artış aşağı yukarı 200 bine. Hepin 190 bin, son ayda 230 bin. bin. Evet. Şimdi yani bir şeylerin olduğu değil mi? Bunu normalde başka bir ülkede, normal bir ülkede olsa... Bu, bu gazetelerin ekonomi sayfası değil, birinci sayfalarından haber olur. Evet. E, değil mi? Evet, evet. E, yani peki bizde Allah aşkına bu ne, ne kadar tartışılıyor? Ben, ben duymadım yani böyle bir bunun olay olduğunu, e, hükümetin çıkıp işte evet e, öyledir, böyledir diye savunmaya çalıştığını ya da merak etmeyin bu geçicidir işte biz e, arttıracağız Şeyi, istihdamı falan diye. böyle bir şeyler pek oralı değiller. Bence yeterince farkına da varmadılar. Fakat bu yani unutmasın iktidarda 8 ay sonra seçim var en geç ve işsizlik böyle artmaya da devam edeceğine dair işaretler var. Ha, öyle mi? O da çok önemli. Şimdi Tabii. Bir... Yani bizim öncü göstergeler tahmin modeli var Betam'da. Her ay öyle. Şey diyor, Betan Bahçeşehir Üniversitesi'nin evet Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nde her ay yayınlıyoruz zaten iş gücü görünümünü, iş gücü piyasası görünüm notu. Orada ileriye dönük işte iki aylık öncü göstergelerden, şimdi ayrıntıya girmeyeyim. şey etmeye de bir tahmin de yapmaya çalışıyoruz, öngörüde bulunmaya ve önümüzdeki ay da artmasını bekliyoruz. Belki bu kadar şiddetli artmayabilir. Şimdi peki yani ne oldu? Bence burası çok önemli. Evet, onu soracağım ee, ben de işte. Şimdi 40 bin istihdam azaldı şurada şunu da belirteyim. Orada da sektörel baktığınız zaman ilginç. Hizmetlerde 100 bin artmış. Gene hizmetler istihdam yaratmaya devam ediyor. Fakat sanayide 2 aydaki azalış. 40 bin istihdam kaybetmiş, mutlak istihdam kaybetmiş sanayi. İnşaat, i̇nşaat tam 200 bin ben de onu soracaktım. İnşaat meselesi yani şimdi burada mi? açıkça görülüyor ki inşaat e, durmuş. Yani bu zaten bu konuşuluyordu. E, i̇stihdam rakamları da biraz gecikmeli tabi geliyor. Dediğim gibi işte en son Haziran dönemi onda da Temmuz ayının şeyleri var. E, aslında rakamları var içinde. Ee, yani belli ki e, isti, şeyde inşaat piyasasında bir durgunluk başlamış durumda e, Bu çok net Eşim bu kolay kolay e, üstesinden gelinmez stoklar değil mi şey diecek satılacak e, bu, bu, bu, En azından 5-6 ay belki de belki bir yıl devam edecek Peki durgunluk. ben bir de şeyi sormak istiyorum İnşaat sektörü zaten e, yani olumlu ya da olumsuz nasıl değerlendirirsek değerlendirelim başka sebeplerle ama e, tabii, motor e, motor sektör yani değil mi Türkiye'de çok e, ön... tabii çünkü çok farklı malzeme kullanıyor girdi kullanıyor. onun için sanayi de işte bir düşünürsen evin içinde nasıl bir donanım var? Tabii sanayinin de önemli sektörlerini peşinden sürükleyen bir sektör. Şimdi sanayide 40 bin azalması da çok dikkat çekici. Çünkü sanayi üretimi büyümeye devam ediyor aslında, artmaya devam ediyor. Burada tabii iki, yön, iki yönü var olayın. Bir, yani bu bir bakıma iyi bir şey diyebiliriz. Çünkü verimlilik artıyor demektir. Ama çünkü verimlilik yerlerde sürünüyordu son iki yıldır. Hemen büyüme hiç katkı yapmadı verimlilik artışı. Onun için orta gelir tuzağı vesaire meselesinden de o tartışma da ön plana çıkmıştı. Ama öbür taraftan istihdamı da yüksek tutuyordu. Fakat şimdi hem büyüme sanayide tamam var ama yetersiz kaldığı açıkça görülüyor. Hem de verimlilik artışları nedeniyle istihdam eskisi gibi artmayacak belli ki. Şimdi ikinci çeyrekte tabii şunu da unutmayalım. Türkiye ekonomisi küçüldü birinci çeyrekten ikinci çeyreğe yüzde yarım küçülme var. Gene yıllık bakıyoruz işte aslında yıllıkta da çok net gözüküyor. Yıllık büyüme birinci çeyrekte 4.7 idi. İkinci çeyrekte 2.1'e düştü. Yani yarıdan fazla azalmıştı. Bunun nedeni zaten daralması birinci çeyrekten ikinci çeyreğe. Şimdi bunun bir etkisi büyük bir ihtimalle, tabii büyük bir ihtimalle değil mutlaka var da bu daralmanın, bu istihdamın Düşmesi dolayısıyla işsizliğin artması üzerinde Ama bana öyle geliyor ki Bu iki aydır yani Sanayiye özellikle baktığım zaman Hizmetlerde de bir yavaşlama var Bu büyüme aşırı istihdam Yaratmıştı biliyorsun bir Bundan önce 2000'li Yıllarda hiçbir zaman Tabi bunu ben kabul etmedim Ve itibar etmedim sürekli eleştirdim Bir istihdamsız Büyüme Lafı efsanesi Bütün şey hakim olmuştu Türkiye'ye. Evet, nereden ekonomi işte işsizlik bilmem ne. istihdamsız büyüme, istihdamsız büyüme. Aslında istihdamsız büyümenin bir, an, bir, bir, bir yer hem doğru değildi bu aslında. Bayağı istihdam vardı. Çünkü tarım istihdamı azalıyordu. Öbür tarafta tarım dışında istihdam artıyordu. Ama toplamda yeterince istihdam artmıyormuş gibi görünüyordu. Ama bu tabii verimliliği de arttırdı. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o kişi başına geliri... 3000 dolardan 10000 dolara götürmesinde esas bu rol oynadı. Şimdi durum oldukça vahim. Bir verimlilik artışı yok. 10000 dolar küsurda şey e, takılmış durumda. Ortalama gelir iki işsizlik eskisi gibi şey yani eskisi gibi dediğim bu son 2-3 e, yıldır olduğu gibi büyüme artık çok büyük miktarda istihdam yaratmayacaksa öyle görüyorum ben bu 2 aylık Son iki aylık gelişmeleri çünkü bunun böyle illelebet gitmesi münke değil de, o zaman basit bir noktaya geliyoruz: düşük büyüme yüzde üç üç buçuk civarında büyüme ve artan düzenli sürekli artan bir işsizlik. Şimdi işsizlik oranı yüzde ona genel işsizlik oranından konuşacak o yüzde ona gelmiş durumda. Şey neyle övünüyorduk? Biz işte Avrupa'da işsizlik, ortalama işsizlik yüzde on küsurdur, on biz İşte biz onun altındayız, daha da düşüreceğiz. Bir de 2023 vizyonunun hedeflerinden biri de biliyorsunuz yüzde beşe işsizlik. Yani. yani şimdi bana öyle geliyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin burada müthiş bir şeyle tıkanmışlıkla karşı karşıya Bu sorunu nasıl aşar yani hem büyümeyi yükseltecek hem o kadar yükseltecek ki büyümeyi hem verimlilik artışı olsun hem istihdam yeterli düzeyde artsın ki işsizliği bırakın yüzde beşe düşürmeyi hani işsizliği en azından artmasını engelleyelim. Durum budur. Şu anda işsizlik yüzde on civarında mı? Yüzde on ona ha. geldi yüzde ha. dokuz virgül dokuz. Evet. Bu mesela işte biliyorsun Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde altı küsur da hala söyleniyorlar işsizlik işte yüzde altının da altına düşsün diye Almanya'da yüzde küsur şimdi tabii Yunanistan'la karşılaştırırsan İspanya'yla iyi durum oralarda çünkü yüzde yirmenin üstünde ama tabii ki yüzde on ne demek yani her çalışmak isteyip isteyen her 10 kişiden biri iş bulamıyor demek. Ee, bir de tabii daha ayrıntılı tahlillerde yapılabiliyor analizler. Bazı genç mesela kesimde işsizliği İspanya'da çok %50 ya da tabii Yunanistan'da. Tabii korkunç. Yunanistan'da ve İspanya'da her iki gençten biri işsiz. Evet. Bizde bu rakam aşağı yukarı her 5 gençten biri. Ee, %18 küsur. Ee, yani Tabii ki çok yüksek e, ortalamanın üstünde bir kere e, genelde e, dedi, böyledir. Yani İspanya ve Yunanistan kadar vahim değil ama yani genç işsizlikte Türkiye'nin bir sorunu var. Biraz önce de dediğim gibi işsizlik arttıkça yani genç işsizlik de onunla beraber artıyor. Yani evet. suçlamadan söz ederken tabii genç işsizlikte de suçlama oldu yani onu da belirt. Evet bu durumda tabii bir de şeyi de hesaba senin biraz önce sözünü ettiğin çok önemli bir noktayı yani sınır kapısında dayanmış olan hem mültecilerle hem de IŞİD gibi yeni yeni adını duymaya başladığımız işte Horasan gibi başka evet. örgütlerle aşırı dinci diyebileceğimiz örgütlere katılım açısından da bakıldığında baya problemli bir gelecek gösteriyor değil mi? <gülüyor> Tabii ben şunu da merak ediyorum. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti eninde sonunda yani şeyler farkındadır bence. Ali Babacan, işte Hazine, Kalkınma Bakanlığı. Onlar bu rakamları okumasını işte en azından bizim kadar biliyorlardır. Fakat buna ne tepki gösterecekler ben bunu merak ediyorum. Diyebilirler ki hadi bekleyelim bir iki ay daha. Ee, tabii bu başbakan ve cumhurbaşkanı bunun ne kadar bilincinde orası çok önemli. Çünkü şöyle bir kritik mesele var. Ee, bu şey işsizlik e, ve ekonomik gidişat e, oy davranışları üzerinde çok etkili. Bunu, bunu biliyoruz yani. Adalet Kalkınma Partisi %35'den oy oranını %49.8'e değil mi? %50'ye çıkarttıysa 2011'de. Kaç yılda? 9 yılda Evet e, Bunun ardında tabi ki o ekonomik kişi başıda Gelir artışı, işsizliğin Nispeten düşük düzeyde kalması bir, bir sürü neden var Yani orada çok ciddi bir iyileşme oldu Kamu hizmetlerinde vesairede Bu çok açık Bunun nedenleri var Şimdi bu, bu model tıkandı e, Şimdi geri dönüp bunun talihini yapacak Ne vaktimiz var e de, de Aşağı yukarı biliyoruz Şimdi bu model tıkandı. Bu model tıkanması demek bundan sonra Adalet Kalkınma Partisi'nin aslında başa aşağı gitmeye başlaması demek. Şeyi unutmasınlar 20, 2009 Mart'ı biliyorsun yerel seçimler yapıldı Mart 2009'da. Ee, ve Mart 2009 tabii bir rastlantı. Küresel krizin bizi de vurmuştu. TET geçmemişti. Onu biliyorsunuz. Hı hı. Ee, dip noktasıydı. de zirve yaptığı %14 civarına çıkmıştı Mart 2009'da. Adalet ve Kalkınma Partisi ondan 2 yıl önce 2007'de, Temmuz 2007'de %46 küsura çıkartmıştı oy oranı. Mart 2009'da oy oranı %38'e düştü. Şimdi ne yapmaya çalışıyor Adalet ve Kalkınma Partisi? Büyük bir hırsla %50'yi geçmek istiyor ki 330 küsur milletvekili çıkartsın. O 330 küsur milletvekili biliyorsunuz referandum çoğunluğu demek. O referandum çoğunluğuyla kendi anayasasını yapsın içine de başkanlık sistemini monte etsin. Başka gözleri bir şey görmüyor. Bu açıkçası önendi. Hedefimiz bu diye. Şimdi bu gidişat müthiş bence rahatsız edecek. Çünkü ben zaten %50'yi bulabileceğini düşünmüyordum ama 30 mat seçim sonuçlarına bakarak Cumhurbaşkanlığı çok... Özel bir durumda orada durum karışık belki başka bir gün ileride konuşuruz ee, ama ben bu gidişatla yüzde yani 45'i bile bulacak kanaatında değilim. Dolayısıyla şimdi bu, bu, bu gidişatın, ekonomik gidişatın özellikle işsizlikteki bu artışın bence çok ciddi siyasal sonuçları da var ve buna nasıl bir tepki gösterecekler doğrusu merak ediyorum. Evet oldukça çok çok boyutlu perspektifli bir evet. tartışmayı beraberinde getirecek önemli bir mesele. Bunu burada bu noktada herhalde şimdilik durduralım. Evet yani tabii önümüzdeki aylarda da bakalım hakikaten artmaya devam edecek mi ne oluyor büyüme ne oluyor. Bir miktar büyümede artış olabilir ama yani artık ben büyümenin bu kadar çok yüksek istihdam yaratacağını sanmıyorum. Ama iş gücü artmaya devam ediyor. Dolayısıyla ben işsizliğin artmasını bekliyorum ve bu da tabii her bakımdan son derece rahatsız edici bir durum. Evet, çok teşekkür ederiz. Teşekkür Konuşmaya teşekkür devam edeceğiz. Yayınlar. Görüşmek üzere.